Tarişten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri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 Özkara ve Azra Tüzünoğlu e, buluşmamızın vesilesi Pera yeni açılan uluslararası bir sergi. Güncel sanatta minyatür ya da minyatür 2.0 olarak adlandırılıyor. 11 Ağustos'tan 17 Ocağı kadar gezebileceğiniz bir sergi bu. E, oldukça süresi de uzatılmış durumda pandemi... Döneminde açılması bekleniyordu, Mart ayında açılması bekleniyordu. 11 Ağustos'a kadar sabretmemiz gerekti bu sergiyi Pera Müzesi'nde gidip gezebilmek için. Ama belki de iyi oldu çünkü serginin uzatılması söz konusu böylece 17 Ocak'a kadar görmeniz mümkün. Ee, Azra ve Gülce serginin e, küratörlüğünü üstleniyorlar. Bugün onlar konuğum, sözü onlara bırakmak istiyorum bu uluslararası sergiyi bize anlatsınlar diye. Hoş geldiniz. Başka Hoş bulduk. Olur. Ee, Azra öncelikle sana sormak istiyorum. Nereden çıktı minyatür fikri? İlgilendiğin bir alan mıydı? Mesela biliyorum Gülce anladığım kadarıyla yüksek lisans tezini bu alanda hazırlanıyor. Ee, sen uzun yıllardır e, yazıyorsun, editörlük yapıyorsun, e, galericilik yapıyorsun. Pilot galeride çalışıyorsunuz her de Sen or oranın kurucu direktörüsün. Minyatür alanına ilgin güncel sanatta kullanım biçimiyle nerede başladı? Bu sergi fikri nereden doğdu? Aslına bakarsan minyatür sanatının en kötü örneklerini görerek başladı. Hem Gürce'nin hem benim ilgisi diyebilirim. Yaklaşık 3 yıl önce Gürce ile Beyazıt ve çevresindeki Saflar Çarşısına dolaşırken çok kötü minyatür replikaları gördük. Biraz da <gülüyor> onların kötülüğünden ilham aldık diyebilirim. Yani örnekler o kadar kötüydü ki hani gerçeklikten uzak, böyle dünyayı ıskalamış minyatürler vardı. E, tabii yani bir yandan bu bir sanat formu, bir sanat yapma biçimi ve bu kadar e, kötü örnekleriyle ya bunun iyisi nasıl bir şeydir, e, nasıl bir şeydi e, diye düşünmeye başladık biz. Aslında Gülce'nin Ee, tez konusu başkaydı. Ee, başka bir konu üzerine çalışıyordu. Sonrasında Güce e, tezinin konusunu değiştirmeye başladı. Ee, ben e, konuyla çok ilgilenmeye başladım. Biz işte Topkapı Müzesi'nde, İslam Eserleri'nde, akabinde Beyazıt Kütüphanesi'nde, sonrasında çeşitli kitapçılarda devam eden, yurt dışında V&A'da, e, işte Louvre'da, dünyanın... Dört bir yanındaki müzelerden ve kitapçılardan toparladığımız yayınları okumaya başladık beraber. Ee, aslında Halil de vardı bu en başından beri bu sürecin içinde. Halil bir sanatçı olarak kendi e, sanatının içinde bu e, minyatüre bakmaya başladı. Gülce tezini değiştirdi dediğim gibi e, daha çok minyatür sanatının içinden e, sonra onun şekillenen e, farklı şekillenen ilgileriyle e, bir tez çıkardı. Ben de aslında bir sergi yapma. ...yoluna girdim. Ee, sonrasında Gülceden de yardım istedim. Ee, hani çok geniş kapsamlı bir sergiydi. Hani bana destek ol dedim. O da sağ olsun e, destek oldu ve bu sergiyi beraber kotardı. Ee, ama... E, yani, sergiyi peramüzesine siz mi teklif ettiniz bu durumda? Yani böyle bir şey yapma fikri sizden dolayı? Ya şöyle boyunca... oldu. ki arkadaşlarımıza bahsettik biz. Böyle bir ilgiden. Ee, ve sonrasında hani... Nasıl olabilir diye konuşuyorduk aslında. Ee, sonrasında onlar da böyle bir şeyle ilgileneceklerini söylediler. Ya bize bir sunumu yapar mısınız dediler. Biz de o sunumu yaptık. Sonrasında da çok heyecanlandılar. Ee, ve sergiyi e, hep beraber yapmaya karar verdik. Aslında yani 2018'den itibaren yoğun bir şekilde çalıştığımızı söyleyebilirim e, Pera Müzesi'yle. Onlar da gerçekten çok yardımcı oldular bize. Hem Ulya, e, Begüm, e, Yasemin. Hem de yani ekipteki tüm arkadaşlar gerçekten gizli kahramanları bu serginin. Harika. Pera Müzesi'nin tabii mevcut koleksiyonlarıyla ya da İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde yürüttüğü programlarla da ilişkilenebiliyor minyatür. O evet. açıdan da kıymetli yani sıklıkla güncel sanat sergisi yapmakla beraber koleksiyonlarının böyle bir yapısı Aynen. da var. Pera Müzesi ya da onun kardeş kuruluşu olarak adlandırabileceğimiz evet. Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nün ki orada da böyle kitaplar ve hat üzerine bir gezilebilecek bir sergi de var. Hani ikisi arasında paralellikler kurmak da mümkün. Çok doğru. Ee, Gülce Bey kı sana şunu da sorabilirim. Hani sen bir tez babında da konuyla ilgilendiğin için hı hı minyatür, ebru, hat biraz önce bahsettiğim bu tarz daha geleneksel sanatlar zanaatlar. Aslında e, güzel sanatlar ekseninde baktığımız zaman biraz küçümsenir evet. ya da ikisi arasında böyle bir ilişki yokmuş gibi davranılır. Eee iki e, alanın, iki alan sanki birbirinden farklıymış ya da iki alanın uzmanları e, da birbirine birazcık böyle çok da yaklaşmak istemez. E, bu hani minyatür alanından gelen bir usta da güncel sanatı Aynı şekilde küçük görebileceği gibi daha böyle güzel sanatlar alanından gelen akademisyenler de onların alanını biraz daha zanaat gibi görür e, gibi böyle bir sanki ikilem varmış, bir gerilim varmış gibi hissedilir. Sen araştırmalarında güncel sanat alanında minyatürün kullanma biçiminde bu iki e, aslında birbiriyle gayet işbirliği yapabilecek cephe arasında nasıl e, bir ilişkisellik hissettin? Ee, şöyle e, aslında e, benim de danışmanım olan Begüm Özden Fırat'ın e, bunun üzerine doktora tezi var ve o aslında 16. yüzyıl yani 18. yüzyıldaki minyatürleri ele alıyor ve onlar üzerinden e, bir teorik okuma yapıyor yani bugünün e, teorisini bugünün güncel sanat teorisini kullanarak minyatürleri geriden okuyor. Aslında benim de tezimde hani hem danışmanlığımı yaparken hem de bu tezde e, tezime İlham veren o aslında o çalışma onun doktora tezi ve dolayısıyla hani Sargıda da biz zaten onu anlatmak istiyoruz. Hani bu zanaatlar senin de dediğin gibi hani herhangi bir teorik potansiyeli yokmuş gibi gözüküyor. Geçmişte kalmış gibi gözüküyor. Hani sadece yani beyazıt çarşısında da aslında orayı gezdiğimizde de gördüğümüz buydu ya da İslam eserler müzesinde de gezdiğimizde buydu. Hani sanki sıkışmışlar, bir yerde kalmışlar, o zamanda donmuşlar gibi ve bugüne dair bir şey söyleyemezler ya da bugün bir şey anlatamazlar gibi. Hani hem Begüm Özden'in çalışmasında yani bugünün teorisini kullanarak o zamana baktığında hem bugünün minyatürün yani eski minyatürün de bugüne dair şeyler söyleyebileceğini görüyoruz. Hem de aynı zamanda bir forma olarak bugün de yeniden dönüştürülerek, başka medyumlara dönüştürülerek bugünün gerçeklikleriyle ilgili, sosyo-kültürel gerçeklikleriyle, ekonomik gerçeklikleriyle ilgili söz söyleyebileceğini görüyoruz aslında. Bu da dolayısıyla hani en çok da odaklanmak istediğimiz o nostaljiye karşı duran bir sanat bakış açısı aslında. Harika. Peki serginin kendisine geçelim mi? Uluslararası bir sergi bu. Bir kısmı sizin e, pilot galeri vesilesiyle de çalışmalarına aşina olduğunuz hatta temsil ettiğiniz sanatçılar da var içlerinde. Bir kısmı ise bu alanda uluslararası e, projelere imza atan hatta üstadlaşmış belki genç sanatçılara da e, el veren e, sanatçılar konumunda. Ama genç sanatçılar da var hem Türkiye'den hem yurt dışından. Hangi coğrafyalardan, kaç sanatçı var? Biraz onlardan bahsetmek ister misin Hazra? Tabii tabii. E... 6 ülkeden 14 sanatçıyla çalışıyoruz. Bahsettiğin gibi 2 tane temsil ettiğimiz sanatçı var bu sergide. Ee, birisi Hamra Abbas Hamra onu temsil etmenin ötesinde e, aslında Pakistan sanatı içinde e, çok önemli bir isim uluslararası e, alanda da çok tanınan e, birisi bildiğin gibi Abra Aşık Yaptalı'ı almıştı e, 2010 yılında e, çok yakın zamanda Aset Rüney'in eline katıldı e, New York'ta e, ve şu anda bir solo sergisi var Tomo Müzesi'nde e, diğeri de Halil Altındere zaten Halil'le e, bahsettiğim gibi bu Serginin en başından beri birlikte teorik minyatürü birlikte çalışmaya başladık. Dolayısıyla onun da sergide olması kaçınılmazdı. Yanı sıra Türkiye'de Türkiye'den katılan isimlerden bir tanesi Canan ve Canan 2000'li yılların başından beri Zaten minyatür sanatının çağdaş sanat alanı içinde görülmesi için, tartışılması için çok çaba göstermiş bir isim. Canan'ın hem var olan işlerini aldık hem de bizim için yeni eserler üretti. Bu yüzden aslında çok mutluyuz. Çünkü ilk defa Canan minyatür heykeller üretti. Mutlaka dinleyicilerin sergiye gidip görmesini ve onlarla karşılaşmasını çok isteriz. Yanı sıra Canan'la birlikte üzerine çalıştık. Fadnameler de bilindiği gibi aslında Osmanlı'da çok yaygın bir form. Bir kitabın sayfasını açtığınızda o kitapta yer alan e, resimle beraber e, çıkan metin sizin o günkü veya o ayki e, falınız oluyor. E, Canan da bundan yola çıkarak aslında bu pandemi döneminde e, hepimizin birazcık e, gelecekle ilgili kurduğu o acaba şöyle mi olacak böyle mi olacak fikirlerini e, ithaf eden böyle bir iş yaptık. Ve güzel tarafı da e, bu e, eserin ulaşılabilir olmasını istedi. Dolayısıyla e, biz bu faname desenlerini bir e, tarot kartı gibi e, basıp sonrasında da e, müze e, mağazasında e, satışa sunulacak. Dolayısıyla e, gelen izleyiciler alıp e, dilerlerse fallarına bakacaklar, dilerlerse de bunu bir sanat eseri gibi çerçeveleyip saklayabilirler. Um, i̇ki, i̇ki tane şey belki senin söylediklerim bana çağrıştırmış oldu. İlki biz tabii minyatür deyince bu minyatür 2.0 tabii yani yeni bir sürümü minyatürün sizin yaptığınız sergi itibariyle güncel sanatta minyatür. Ama minyatür deyince dinleyicilerin aklına iki boyutlu kağıt üzerine çalışmalar sıklıkla geliyor herhalde. Ya çerçeveli ya bir kitap formatında falan. Bu şekilde ele alan sanatçılar da var sergide şüphesiz ama... Biraz önce sen de gündeme getirdin için vurgulama ihtiyacı hissettim. Yani Canan heykel yaptı dedin. Daha tarot kartı gibi müze mağazasında bile hatta kendinizin Hı -hı. alıp oynayabileceğiniz bir şeye dönüşmüş versiyonlar var. Hareketli görüntüler, yerleştirmeler, Hı -hı. heykeller var. Tuval üzerine minyatür denemiş Halil Altındere anladığım kadarıyla. Evet. O minyatür sanatçıların çok da aslında yapmadıkları bir şey. Onlar için de böyle bir challenge bir e, yeni evet. bir teknik denemelerine vesile olmuş durumda. Bir belki onu gündeme getirmek lazım. İkincisi de sergi sanatçılarından biri özellikle yani diğerleri de eminim öyledir ama Cansu Çakar genç e, kuşaktan, Türkiye'den ve temelde hani minyatür eğitimi alıp geleneksel sanatlar eğitimi alıp evet. oradan güncel sanata kaymış bir isim. Tam da hani bir önceki sorumda Gülce'ye yöneltmeye çalıştığım o İki ayrı disiplinmiş gibi bunların adledilmesi ve arasında sanki bir hiyerarşi varmış gibi görülmesi her iki taraftan da meselesini çok yaşadığından eminim. Ve size serginin kuramsal arka planı anlamında da sanırım bir takım fikirsel destekleri, önerileri olmuş. Gürce sana sorayım mesela burada da. Cansu ile çalışma biçiminiz, onun sergiye katkısı, onun ürettiği işler nelerdir? Sen neler söylemek istersin? Cansu Çakar bize tabii ki çok yol gösterdi. Özellikle Türkiye'deki minyatür eğitimiyle ilgili onun yaşadığı kendi deneyimlerinden çok bahsetti. Ve bu konuda aynı zamanda Filiz Adı Güzel Toprak da hem katalogda bize çok yardım etti. Hem sergi oluşurken bize çok yardım etti. İkisi de birlikte aslında zaten Cansu Çakar Filiz Adı Güzel Toprak'ın öğrencisi. Ee, ya Osmanlı'daki yani Osmanlı minyatürünü aslında Türkiye'deki ele alınmış biçimiyle ilgili bize çok fikir verdi. Dolayısıyla biz de bundan yola çıkarak hem metnimizi oluşturduk hem e, teorik arka planımızı oluşturduk. Serginin aslında kavramsal çerçevesi böyle oluşturduk ve Cansu bu Türkiye'de minyatür eğitimini alıp E, farklılaşan, e, yegane insanlardan biri. Şimdi mesela e, Eylül ayında açılacak olan bir, e, Berlin Biennel'in aynı zamanda eserleri gösteriliyor. Aynı zamanda uluslararası bir sanatçı. E, geçtiğimiz senelerde e, Beyrut'ta bir e, misafir sanatçı programına katılmıştı Ve aslında Cansu Türkiye'de, yani... Aynı şekilde Canan da 2000'li yılların başından beri minyatürle ilgileniyor. Ama Türkiye için Cansu Çakar minyatür eğitimini alıp, minyatürü çizerek yani aynı şekilde minyatür tekniğini devam ettirip ama farklı konular anlatan, toplumsal cinsiyetten bahseden, kadın meselelerine değinen, kentselleşmeden bahseden bence çok değerli bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Sergi, evet. Sergide neler görüyoruz Cansu Çakar'dan? Belki ondan bahsetmek istersin. E, tabii. E, sergide aslında üç farklı çalışmasını görüyoruz Cansu Çakar'ın. E, bir tanesi Şatürl isimli bir çalışma. E, orada Fırat ve Cicilerin kesişimine odaklanıyor ve bir kadın bedenine benzetiyor orayı. Hem daha önceden verimliliği üzerinden e, bu benzetme yapıyor. Hem de aynı zamanda biçimsel bir benzetme yapıyor ve orası ile ilgili e, o bölgedeki üzerindeki senelerdir gelen olan çatışmaya değiniyor ve aynı zamanda bunu da kadın bedeni üzerinden yapılan çatışmaya herkesin farklı bir söz söylediği, ele geçirmeye çalıştığı, aslında e, hem ötekleştirirken bir yandan da yönetmeye çalıştığı hem Fırat böyle bir coğrafya olduğuna hem de aynı zamanda kadın bedeninin böyle bir alan olduğuna dikkat çekiyor. Mesela bu benim için önemli bir çalışma. Tam da benim şimdi e, sormak istediğim soru için iyi bir e, tas vermiş oldum Gülce. Teşekkürler. Azra'ya yönelteyim bu soruyu. E, önce de bir girizgah yapayım. Dinleyiciler için radyosunu yeni açanlar için Açık Radyo'dasınız. Hariçten sanat programında Pazartesi'leri 16.30'da gezegenin farklı köşelerinden kültür sanat haberleri getiriyorum. Ben programcınız Çeleng. Bugün iki küratör konuğum var. Azra Tüzünoğlu ve Gülce Özkara. Konumuzda Pera Müzesi'nde 17 Ocak tarihine kadar gezebileceğiniz minyatür. 2.0 Güncel Sanat'ta minyatür başlıklı Sergi, sergi sanatçılarını ben saymış olayım burada. Hamra Abbas, Raşat Alakbarov, Halil Altındere, Dana Avartani, Fereydun Ave, Canan Noar Ali Çagani, Cansu Çakar, Hayv Kahraman, İmran Kureşi, İnima Şeyh, Şahmur Puyan, Şahsiye Sikandar vs. Vassim. Gibi günümüz sanat dünyasından farklı coğrafyalardan sanatçıların yapıtlarına yer veriyor. Azra, sergide e, basın toplantısında ya da yazılarınızda da bahsettiğiniz bir şey var. Çok önemsiyorum onu. Direniş aracı olarak Güncel minyatür diye bir vurgu yapmışsınız. Biraz önce Güncel'in bu hani kadının bedeni üzerinden Cansu Çakar'ın ve verdiği şey de bu anlamda Hı -hı. kıymetli. Ee, neden minyatürü bir direniş aracı olarak kullanıyor sanatçılar ve sergide bunun başka nasıl örneklerini görüyoruz? Yani birkaç sebebi var aslında direnişin. Biraz önce e, Güce'ye sorduğun soruyla da ilişkili. E, e, Bir konudan bahsetmek istiyorum. Şahsi Askenler'in aslında e, eserini gördüğün sergide ama e, onun e, varlığı bence e, minyatür, çağdaş minyatür sanatçıları için çok çok önemli. Çünkü avantgarde e, diyebileceğimiz bir sanatçı. E, şey, Şahsi Askenler ilk e, üniversiteye başladığı zamanlarda e, minyatür okumak istediğini söylüyor ve hem ailesinden hem de arkadaşlarından tepki alıyor. Bunun en önemli sebebi minyatür sanatının çok eski bir form olması ve onun yaratıcılığını geriye düşürecek, engelleyecek bir zanaat olarak görülmesi. Ancak şahsia öyle bir şey yapıyor ki mezuniyet mezuniyetiyle beraber ürettiği eserle birlikte dünya çapında tanınan bir sanatçı oluyor. Orada yaptığı iki hareket var. Bence direniş için çok e, önemli yani dire, direnişe bu sergi içindeki çeşitli direnişlere e, önemli bir örnek teşkil ediyor. Birincisi e, bu geleneksel formun en geleneksel halini öğrenip e, onun içinde e, tamamen yeni e, bir dil, yeni konular ekleyip aslında oradan aldığı çeşitli e, bakış açılarını hem bakış açılarını ...hem de teknikleri e, çok ciddi bir şekilde güncellemiş oluyor. İkinci yaptığı hareket de çok önemli. E, o da şu, güncel sanat camiası aslında her alana, her konuya, her tekniğe açık gibi görünmesine rağmen... ...aslında bu geleneksel sanatlarda e, geçişlilikler de çok yaygın olarak görülmüyor. E, dolayısıyla güncel sanat daha hülüne şahsıya minyatür sanatını sokmuş oluyor. Ve bu anlamda son derece klasik görülen e, ve hatta bitmiş yani artık üretilmeyen bir forma olarak bir saray sanatı çünkü minyatür. Ee, bir form olan minyatür bir anda e, dünya çapında tartışılmaya, konuşulmaya ve daha önemlisi o büyük harfle yazılan sanat tarihi içinde var olmaya zorlanıyor. Bu anlamda direniş Bence bu formun kendisinin ilk kullanıldığı andan beri var. Yani güncel sanat içinde. Sanatın içindeki direnişle başlayıp çeşitli farklı konulara yayılıyor. Bunların içinde tabii ki kadın bedeni de giriyor bu işin içine, e, aman, emek e, sömürüsünden de bahsediyor sanatçılar, yanı sıra şiddetten de bahsediyorlar, toplumsal şiddetten, toplumsal cinsiyetten bahsediyorlar. Bu serginin içinde tüm bu alanların içinde bir birer e, direniş alanını, kendi direniş alanlarını diyelim, kuruyorlar. Bu anlamda Örneğin Şahpur Puya'nın eserlerinde herhangi bir figür görmüyorsunuz çünkü Şahpur, Türkiye'de biz Topkapı Müzesi ile de bir ortaklık yaptık ve Süleyman Name'den seçtiği bir minyatürü, bize ödünç verdiler onun bir kopyasını. Dolayısıyla bunu da çalıştı. E, tamamen konusundan, figürlerinden arındırarak sadece ve sadece e, mekanlara bakmamızı sağlıyor Şahfur. Bu anlamda aslında mekanın kendisinin nasıl bir politikası olduğuna dair akıl yürütmemizi de istiyor sanatçı. Yani sanatçıların sadece gösterdikleri değil, aynı zamanda göstermedikleri, boş bıraktıkları, açık bıraktıkları alanlar da ...direniş alanlarının kurulduğu yerler. Ee, bu anlamda her bir sanatçının kendi meseleleri kendi hem yaşamları içinde hem sanat hayatları içinde hem toplumsallık içindeki varoluşları aslında bu direnişleri böyle minör minör bize gösteriyor. Eminim bunlar hakkında yazılar da yazıldı. Yani ben biraz karıştırıyorum kataloğu. Henüz hepsini tamamlayamadım ama oldukça nitelikli ve kapsamlı bir sergi kataloğu ya da yayını da ortaya koymuş durumdasınız. Biraz önce senin Azra çok güzel ifade ettiğin bütün bu E, bağlamlar özellikle direniş ya da meselenin sosyopolitik e, açılımları eee anlamında eminim kataloğdaki makalelerde de ele alınıyor. Gülce son sorum da sana bu olsun. Hmm. Serginin yayınından biraz bahseder misin? Bir de etrafında bütün bu tartışmaları daha da derinleştirecek bazı kamusal programlar, konuşmalar, gösterimler, peramüzesiyle birlikte planlıyor musunuz? Bizi e, serginin süreceği 17 Ocağı kadar başka program bağlamında neler bekliyor? Aslında katalog e, bizim serginin en çok önemsediğimiz kısımlarından biriydi. E, dolayısıyla senin de bahsettiğin gibi ben de yani tezimi de bu konuda yazıyorum. Dolayısıyla yani araştırırken bu konuda yani contemporary, yani contemporary artta minyatürün çok sıklıkla çalışılmayan bir alan olduğunu gördük. Ve daha çok hani hep aynı konular üzerine gidildiğini gördük. Ve biraz farklı yerlere, girilmemiş yerlere değinmek istedik. E, yazarları bayağı araştırdık. E, en sonunda... E Bize Hamad Nasar, Filiz Adı Güzel Toprak, Vişeka Desai ve Nada Nadaşabut'tan yazılar aldık. Hepsi çok çok çok değerli ve çok büyük bir alan olduğunu, yani çok büyük bir boşluğu doldurduğunu düşünüyorum. Hepsi de farklı kısımlarından bahsediyor aslında Günca Minyatür'ün. Hamad Nasar daha çok Pakistan'a odaklanıyor. Yine siz, yani konuştuğumuz gibi hani minyatürü, geleneksel minyatür eğitimine alan sanatçıların bunu, başlattı. Mesela Şahsi İskender'den ağza bahsetti. Şahsi İskender aslında Lahor'daki eee minyatür eğitimi veren çok önemli bir okuldan mezun ve daha sonra İmran Kureşi de Saygideran İmran Kureşi de, aynı zamanda Sayra Basim'de, Hamra Abbas bu okuldan mezunlar. Eee Nasar'da da Pakistan kökenli bir e, akademisyen olduğu için daha çok Lahor'daki bu okuldan bahsetti. Pakistan'dan nasıl yola çıktığından bahsetti. E, Filiz Adı Güzel Toprak daha çok Batı-Doğu arasındaki e, ikileme, onun arasındaki çelişkiye odaklandı. Ve bizim de e, sergiye basın bülteninde de bahsettiğimiz gibi bu perspektif meselesinden aslında minyatürü ele alırken Ee, yeni artık kavramlar kullanmamız gerektiğinden çünkü sanat tarihinde o büyük harflerle olan sanat tarihinde e, minyatür aslında e, bambaşka kavramlarla yani minyatürün kendi olan değil bir perspektifle karşılaştırılarak aslında batı sanatıyla karşılaştırılarak bambaşka bir tarihle karşılaştırılarak ele alınıyor ve minyatür yan tarafta kalıyor. Kendi hak ettiği E, değeri göremiyor veya anlaşılamıyor, e, kendi çoklu görme biçimleri ortaya çıkamıyor ve bu aslında buna bakarsak bize şu an bugüne dair e, birçok araç sağlayabilir e, minyatür. Mişak'a desaydı aslında bizim de bahsettiğimiz bu direnme aracından bahsetti. Bir geçmişe bakmak olarak yani geçmişe bakmak nasıl bir direniş aracı olabilir nasıl bir düşünme bir yaratma eylemi olabilir bunlardan bahsetti daha sonra ise Nadashabut ise birazcık daha Arap dünyasında odaklandı Heyvi Kahraman'ın eserlerine odaklandı birazcık daha Mısır coğrafya Mısır coğrafyasına Irak odaklandı ve güncelliği bugün güncellik nedir sorusunu aslında sordu. Dolayısıyla her metinde her yazar farklı konulardan bahsetti ve her açığı doldurmuş oldular diye düşünüyorum. O yüzden katalog bizim içimize çok sindi. Yasemin, Ulya, Begüm defalarca okudu. Onlara da çok, çok çok teşekkür ediyoruz. İçimize sinen güzel bir katalog oldu. Onun dışında da aslında biz bu sergi için çok fazla bir Böyle bir konuşmalar olacaktı, sanatçılar gelecekti, sanatçılar arasında konuşmalar yapacaktık, yazarları davet edecektik. Bayağı kapsamlı bir program hazırlamıştık, öğrenme programları hazırlamıştık. Filiz adı güzel Toprak gelecekti, bize atölyeler verecekti. Ancak tabii ki pandemi nedeniyle. E, ertelendi bunlar. Ama şimdi e, yeni bir program üzerinde çalışıyoruz. Çevrim içi olacak büyük ihtimalle ya da kontrollü PERA'da e, hani güvenlik zaten PERA çok güvenlik önlemlerini çok iyi alıyor. E, belki rezervasyonla yapabildiğimiz programları oluşturacağız. Onları yakın zamanda da açıklayacağız. Okey, harika. Evet. Azra, Gülce çok teşekkür ederim ikinize de. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. E, 17 Ocağı kadar yeni kamusal programlar yapmak için de güzel zamanlarınız olacak. Biz de Pera Müzesi'nin web sitesinden bunu takip edebiliriz. Harikten Sanat programını burada son vermek durumundayım. Azra Tüzünoğlu ve Gülce Özkar'a konuğumdu. Güncel Sanat'ta Minyatür adlı 17 Ocağı kadar Pera Müzesi'nde gezebileceğiniz uluslararası sergiyi konuştuk. Hoşçakalın gezegenden kültür sanat haberleri okay. prefer... yeah. Hazırlayan ve sunan Çelenk Barbra